1378 numaralı konu, İbni Ömer ve İbni Abbas'ın ilmin hakikatı hakkındaki sözleri, İbni Ömer şöyle dedi, ilim üç şeydir, konuşan bir kitap, geçerli olan bir sünnet ve, bilmiyorum, sözü.